Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela ha ve eşhedü en la ilaha illallah ve la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Emma ba'd feinna hadis kitabullah ve hayral hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Evet, Allah için teberri dersimizde İmam Zahiri Rahimallah'ın devam ediyoruz. İbn-i Mübarek şöyle demiştir. Krallar, dünya düşkün alimler ve ruhbanlar bozmanda bu dini kim bozdu? Yani burada üç tane unsura, Dinin bozulmasına sebep olan üç tane unsuraydı. Kaçakörü mübarek krallar yani yöneticiler. Onların zulümleri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeleri. Dünyaya düşkün alimler ve ruhbanlar yani e, ilimsizce ibadet eden abidler. Dini bozan, dinin kıvamını bozan bu üç sınıftır diyor. Cafer bin Ahmet bin Sinan babamın şöyle dediğini işittim diyor. Dünyada bulunan bütün bidatçılar mutlaka ehli hadise öfke duyarlar. Çünkü bir kimse herhangi bir bidat ihdas ettiğinde hadisin tatlılığı onun kalbinden alınır. Seleme bin Şebib şöyle demiştir. Ailemi yanıma alıp Mekke'ye göç etmek istediğimde Nisa buradaki evimi sattım. Dört rekat namaz kılıp evdeki meskun cinlerle, ummaruddar ile vedalaşmak istedim. Namaz kıldım ve onlara Esselamu Aleyküm, bizler bu şehirden gidip Mekke'ye yerleşiyoruz diye seslendim. Bunun üzerine sahibini görmediğim bir ses şöyle dedi. Biz de bu evi terk ediyoruz çünkü bu evi satın alan kişinin Kur'an mahluktur dediği bize ulaştı. Yani cinler dahi e, bidat elinden teberri ediyorlardı. Hafız Ebu'l-Kasım el-Lalakay şöyle demiştir. Ebu Hatim Muhammed bin İdris el-Hanzali'nin kitabında şu etüdü gördüm. Mezhebimiz ve tercihimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ashabına ve tabiuna tabi olup Şafii, Ahmet bin Ambel, İsa bin Rahiye ve Ebu Beyt gibi Ehl-i Hadis'in mezhebine temessük etmek ve kitap ile sünnete bağlı kalmaktır. Allah'ın arşı üstünde olduğuna inanıyoruz. Hiçbir şey onun gibi değildir. O işten ve görendir. Yine biz inanırız ki iman artar ve eksilir. Kabir azabı, haus, kabir sorgusu ve şefaat haktır. Bütün sahabeye de rahmet okuruz. Muhammed bin Hammad'ın Muhammed bin İsmail'den en sayı isnapla işittiğimiz şu sözü ne güzeldir. Allah'ı yarattıklarına benzeten, onun kendisi için zikretli sıfatlardan birini inkar eden küfre girmiştir. Allah'ın kendisini vasfettiği ve Rasul'un onu nitelendirdiği hususlar teşbih yani benzetme değildir. Muhammed bin Mahred el-Attar şöyle demiştir. İbrahim el-Harbi'nin şöyle dediğini duydum. ''Hadis talebelerinden daha hayırlı, üstün bir topluluk görmedim. Onlar sabah olduğunda yanlarına mürekkep hokkalarını alır ve Allah Resulü nasıl davranmıştı, nasıl namaz kılmıştı derler. Bidat ehliyle oturmaktan sakının, insan bir bidatle döndü mü artık iflah olmaz.'' Ebu Noel, Ali bin Harun ve başka bir adamın kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. ''Cüneydel Bağdadi'nin çok defa şöyle dediğini işittik. ''Bizim ilmimiz kitap ve sünnetle kayıtlıdır.'' Kur'an'ı ezberlemeyen, hadis yazmayan, bilmeyen ve fakih olmayana uyulmaz. İmam Zengî Abdurrezzak'tan rivayet ediyor. Bana göre Rafiziler kafirdir. <gülüyor> fakih Ebu'l-Velîd İbn Süreycî şöyle dediğini nakletmiştir. Fıkıh talebelerinden kelamla uğraşıp da iflah olan çok az kimse gördüm. Birçoğu fıkıhı kaçırır ve kelamda öğrenemez. Rü'eym'in vecizelerinden biri de şöyledir. Hallere bağlanmış aldanıştır. Yani burada kişinin manevi halleri kastediliyor. Riva edildiğine göre i̇bn Ata 18 sene şuurunu kaybettikten sonra aklı başına gelmişti. Allah aklımızı ve imanımızı sabit tutsun. Onun aklını kaybetmesinin sebebi açlık, zor riyazetler ve halvet idi. Yani Sufilerin yaptığı şeyleri yapıyordu. O bu tutumuyla ibadet etmemiş, bilakis günaha ve masiyete düşmek suretiyle günün bir bölümünde sarhoşlukla akıllarını yitirenlere benzemiştir. İlme ve sünnete tabi olmak ve onlara bağlanmak ne güzeldir. Yani bu kimse sünnete tabi olmadığı için bu hale düştü diyor. i̇bn Cerir'in arkadaşı Muhammed bin Ali şey demiştir. İbn-i Cerir Rettaber'i i̇bn Salih el Alem ile sohbet ediyordu. Söz dönüp dolaşıp Ali radiyallah'ın konusuna dayanca İbn Cerir ona Ebu Bekir ve Ömer hidayet imamlar değildir diyen hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. İbn Salih bidatçı olduklarını düşünüyorum dedi. Bunun üzerine İbn Cerir bidatçı mı? Bidatçı mı diyerek tepki gösterdi ve böyle olan öldürülmelidir dedi. Yani eee ve Ömer radiyallahan hidayet imamı olduğunu olmadığını söyleyen kimse öldürülür. Yani sadece bidatçı değil, mürtettir demek istiyor. İbnül Velid şöyle demiştir. Hallacın sözleri alimlerin zoruna gider ve bu yüzden onlar onu eleştirirlerdi. Çünkü o hem şeriata hem de zahitlerin yoluna muhalif olan bir takım şeyleri ibadet diye yapardı. Aynı zamanda da muhabbetullah yani Allah sevgisini iddia eder ama bu iddiasında muhalif tavırlar sergilerdi. Hiç şüphesiz Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve selleme ittiba Allah sevgisinin alametidir. Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Al-i 31. ayet. Yani e, Allah sevgisi iddia edip de Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünnetine mukavef bir takım ibadetler, yollar, zikirler uydurmak e, sufilerin çelişkilerindendir demek istiyor. Ver-Bahari şöyle nasihatte bulunmuştur. İhtas edilen küçük bidatlerden sakının. Zira küçük bidatler zamanla büyük bidatlere dönüşür. Bu meyanda Rab'den ve sıfatlardan söz etmek ihtas edilmiş bir bidat ve sapıklıktır. Onun sıfatları hakkında niçin veya nasıl demeyiz. Kur'an Allah'ın kelamı indirdi kitabı ve nurudur. Mahluk değildir. Bunu tartışmak küfürdür. Ebu Esad el Kuşeyri şöyle demiştir. Hırkayı bana dedem Ebu Kasım Kuşeyri giydirdi. Burada kastetti tasavvuf hırkası. O Üstad Ebu Ali Dekkak'ın elinden giymişti. O ise Ebu Kasım'ın Nasr-ı elinden. Nasr-ı de Ebu Bekir elinden. O da Seriyus Sekati'nin elinden giymişti. Seriyus Sakat'i de Maruf-ı elinden giymişti. Maruf'tan sonra zikredilen senet munkatıdır. Yani tasavvufçuların hırka senedi e, munkatı, kopuktur. Derler ki Maruf Davud-i -e Tayyiden, o Habibel Acemi'den, o da Hasan Elbasri'den, Hasan Ali Radiyalan'tan, Ali de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aldı. Mekasul Hasene'de şöyle denilmiştir. Sufilerin hırkasının ile ilgili hadis Buhri'yi Hasene-i Basri'nin Ali radıyallahu anh'ın elinden giydiğine dair rivayet İbnü'd-Dihye ve İbnü's-Salah'ın belirttiği üzere batıldır. Üstadımız İbn-i Hacer'de bu hükmü destekler mayette şöyle dedi. Bu rivayetin hiçbir tariki sahih değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sahibisine sufilerin geleneğindeki gibi hırka giydirdiği ya da bunu emrettiği ne sahih ne de hasen bir hadisle sabittir. Bu konuda salih olarak rivayet edilen bütün haberler batıldır. Üstadımız devamında şöyle dedi. Ali radıyallahu anh'ın Hasan el-Basri'ye hırka giydirmeyi iddia etmek iftiradır, yalandır. Çünkü hadis imamları bırakın Ali radıyallahu anh'ın Hasen'e hırka giydirmesini, Hasan el-Basri'nin onunla karşılaştığını bile tespit edememişlerdir. Bunu sadece bizim üstadımız değil, bilakis ondan önce Dimyati, Zehebi, Hekkari, Ebu Hayyan, Alai, İbn-i Moltay, Iraki, İbnül i, İbn -i Mülakin, Abnusi, Burhan el-Halabi ve İbn-i gibi bir grup alimde belirtmiştir. Yani muaddisler... Bunu belirtmişlerdir. Hatta İbn-i Nasulettin özel olarak bu konuda bir Risale hazırlamıştır. Yani bu hırka senedi olayının halen daha bize rivadelidir. E, müselsel bir şekilde birkaç tarikten bana da ulaşan isnadı var ama yukarıda kopukluk var. Yani bunun sayı olmanına da özel olarak Risale'de yazmıştır. Darek Kutni de şöyle demiştir. Kelam ilmi kadar sevmediğim bir şey yoktur. Darekutni kelam ilmiyle hiç uğraşmamıştır. Tartışmalara girmemiş ve tartışmalı meselelere dalmamıştır. Aksine hep selefi kalmıştır. Bu sözü Abdurrahmanes Sülemi Darekutni'den işitmiştir. Darekutni şöyle demiştir. Bağdat elinden bazıları Osmanlı yoksa alimi daha fazletli diye ihtilafa düştüler. Bana başvurdular. Ben de bu konuda yorum yapmadım ve yorum yapmamak daha iyi dedim. Hani bir önceki derste ne demişti e, İbn-i Batı Raymullah? İnsanlar iki sebepte saptı. Birisi neydi? Kendilerini ilgilendirmeyen konulara girmeleri. Bunlardan birisi bu. Yani Osman mı, Ali mi, radyalılar mı, hangisi daha fazla etti ve bu konuda tartışmalara girmek. Fakat daha sonra susmayı dindarlığıma yediremedim ve benden fetva isteyene onlara git ve benim şöyle dedim aktar. Osman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin ittifakıyla Ali radıyallahu daha fazla ettidir. El-i Sünnet'in görüşü budur ve bu rafızilikten çözülen ilk düğümdür dedim. Yani rafıziler aslında daha evvelinde Havkan'ın ilk kapısı olarak Muaviye radıyallahu eleştirisiyle başlarlar. Çünkü Muaviye radıyallahu anh'de eleştirilecek bir takım unsurlar var. Yani bu konuda sahih rivayetler var, açık şeyler var. Muaviye radıyallahu anın yaptığı bazı hatalar var, isabetsizlikler var. Eğer yani bir Rafizî eli sünnetten birisini kandırmak, kendi yoluna düşmek istiyorsa ilk önce Muaviye radıyallahu anı eleştirme kapısını açmakla başlar. E, bu konuda da rivayetler var, sahih rivayetler var. İlk önce o kapıyı, o halkayı oynatabilirse gerisi gelir. Sonra Osman Radyalan, sonra diğer sabiler vesaire vesaire. İşte burada da buna işaret ediyor. Yani bu basit gözüküyor. Osman radialan daha faziletli, Ali radialan daha faziletli. Yani açıkça bu Osman radialan, Ali radialandan daha fazla. El Sünnetin tercihi budur. Ali radıyallahu anh'ı Osman radıyallahu daha fazla görene veya ikisini eşit görene ilk dönemlerde Şiiler deniliyordu. Bakın rafızilerden ayrı. Bazı el sünnet imamlar da bu sebeple Şiilikle itham edilmişlerdir. Yani Osmanlı Ali'yi eşit görmeleri veya Ali radıyallahu anh'ı Osman radıyallahu daha fazla görmeleri sebebiyle Şialık e, ithamına uğramışlardır. Aslında onların e, zamanımızdaki uçukun Şialık gibi değil de bundan ibaretti. Bu Şahal'ın ilk kapsı. Buradan girerler, bu işin sonu rahafızlığa kadar varır. Yani Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ın işte Hidayet İmam olmalarının reddine kadar, inkarına kadar, sonra diğer sahabelere de uzatmaya kadar ilerler. Ali radiyallahu anh'ın daha fazletli olduğunu düşünmek aslında rafızik değildir. Bunun aksine bir kısım sahabe ve tabi'in bu görüşteydi. Ali de Osman'dan Ali Osman Radyalan'ta fazilet sahibiydiler. İslam'a ilk girenler idiler ve cihada katıldılar. İlim ve saygınlıkta da onlar birbirine yakındılar. Belki de onlar ahirette de aynı mertebede olacaklardır. İkisi de şehitlerin efendilerindendir. Allah onlardan razı olsun. Ne var ki ümmetin cumhuru... Osman'ın Ali'den daha faziletli olduğu yönünde görüş belirtmiştir. Biz de bu görüşü benimsiyoruz. Fakat buradaki görüş farklılığı o kadar önemli bir durum arz etmez. Ebu ve Ömer'in o ikisinden daha faziletli olduğunda şüphe yoktur. Buna muhalefet eden koyu bir Şiid'dir. Yani Ali radiyalarının Ebu ve Ömer'den daha faziletli olduğunu söyleyen Şihan'ın artık kulatındandır. Onların imamlıklarını sayı kabul etmekle beraber onlara buğz Çirkef rafzilerdendir. Onlara sövüp onların hidayet imamları olmadıklarına inanan ise rafzilerin kulaklarıdır, Aşırılarıdır. Allah bizleri, onları bizden uzak tutsun. Süleyman şöyle demiştir. Kendisine tasavvuf sorulunca i̇bn Semunun şöyle dediğini işittim. İsme gelince yani tasavvuf ismine gelince o dünya ve ehlini terk etmektir. Hakikatine gelince o dünya ve ehlini unutmaktır. Yine onun şöyle dediğini işittim. Ahirette kaybetmeyi en çok hak eden insanlar iddia ve işaret ehlidir. i̇bn Furek, Sultan Mahmud'un yanına girip ona Allah'ın fevkiyette, yani fevk sıfatı, yukarıda olma sıfatıyla vasılanması caiz değildir. Çünkü bu tahtiyeti gerektirir. Yani bir altın varlığını gerektirir. Fevki olanın, yani üst olanın tahtı da vardır, altı da vardır demektir dedi. Sultan şöyle dedi, ''Onu ben bununla vasfetmedim ki senin söylediklerin beni bağlasın.'' O kendisini, yani Allah Azze ve Celle kendisine fevkiyetle vasfetti. Bu sözler üzerine i̇bn Furek şaşırıp kaldı ve verecek cevap bulamadı. Oradan çıkınca da öldü. Rüvaete göre ödü patlamıştır. İbn-i Furek, Eşarilerin imamlarından idi. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu isim ve sıfatlarını tevhid eden bir gruptandı. Mutezilerin otorite imamı Ebu es Semman şöyle demiştir. Hadis yazmayan, tahsil etmeyen imanın tadını alarak ölmez. Huşu İden rivadeliğine göre Tartushi kendisine Endülüs'ten İhya-ı Ulumiddin müellifine yani İmam Gazali'ye dair gelen bir soruya karşılık Abdullah bin Muzaffer'e şunlar yazmıştır. Selamun Aleyküm. Ebu Hamidi yani İmam Gazali'yi ve sözlerini gördüm. Onu çok akıllı, çok zeki ve zamanın çoğundan ilimle uğraşır gördüm. Sonra alimlerin yolundan ayrıldı ve abitlerin içine girdi. Daha sonra da kendisini iyice tasavvufa verip ilim ve ehlini terk etti. Hevatıra yani iç fısıltılarına, kalp ve erbabının ilimlerine ve şeytanın vesveselerine daldı. Daha sonra ilimleri yerdi, felsefecilerin metotları ve hallacın ile fakihleri tenkirt etti. Fakih ve mütekellimlerden uzaklaştı. Neredeyse dininden olacaktı. Hafız Ebu Muhammed'in rivaderine göre Muhammed bin de Tartuşi bu mektubun dışında başka bir yerde İhya'dan bahsetmiş ve şöyle demiştir. İhya yemin olsun ki ilimleri ihya etmekten çok öldürmüşe benziyor. Mektuba tekrar dönersek devamı şöyledir. İhya isimli eseri kaleme alınca hal ilminden ve sufilerin alametlerinden bahsetti. Fakat bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi olmadığı için baş aşağı düştü. Ne Müslüman alimlerin İçinde karar kıldı ne de zahidlerin hallerinde sabit kaldı. Bu kitabını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalanlarla doldurdu. Yani uydurma dislerle doldurdu. Yeryüzünde ondan daha çok peygamber ağzından uydurulmuş yalanlara yer veren ikinci bir kitap bilmiyorum. Bu şiaların kitaplarını görmemiş herhalde. ''Kitabın, felsefecilerin görüşleri, hallacı Remizleri ve ihvan-ı safhan alıntıladığı manalarla içinden çıkılmayacak hale getirdi. Felsefeciler, nübüvvetin kes bile elde edileceğine inanırlar.'' Yani kişi çalışarak peygamber olabilir derler. ''Peygamber onlara göre güzel ahlakla ahlaklanmış, basit işlerden uzak kalmış, nefsini iradesine rağmen etmiş, şehvetlerin üstesinden gelmiş, sonra da insanları bu ahlakla idare etmiş, sıradan faziletli bir zattan farklı değildir.'' Onlar Allah'ın yarattıklarına bir elçi göndermesini inkar etmiş ve mucizelerin hile ve harikulade şeyler olduğunu iddia etmişlerdir. Allah İslam'ı aziz kılmış, delilleri izah etmiş ve bu yüzden özürleri geçersiz kabul etmiştir. Felsebecilerin sözleri ve mantıki delillerle İslam'ı savunmaya Çalışanın durumu, elipseyi idrarla yıkayanın durumu gibidir. Sonra o kitabında kelimelerle oynamış, kah parıldamış, kah gürlemiş, teşvik etmiş, ümitlendirmiş. Nefisleri ona yönelince de bu muamele ilmindendir. Ötesi mükaşefe ilmidir. Onu kitaplarda yazmak caiz değildir. Bu ifşa etmekten nehyo olduğumuz kalbi sırdır gibi ifadelere başvurmuştur. Bu batınilerin, fesat elinin ve bidatçılığın işidir. Olanı sahip olmayana kalbi bağlamaktır. Yani e, mistizizm vurgusu var. Kalplerdeki itkaz zayıf düşürüp birliği ve dirliği bozmaktır. Eğer bu kişi yazıklarına gerçekten inanıyorsa, onu tekfir etmek yadırganamaz. Yani eğer gazali bu ihya kitabında yazıklarına itkaz ediyorsa, o tekfir edilir. Eğer inanmıyorsa delaletini ilan etmek, yani onun sabık olduğunu ilan etmek gerekir. Bu kitabı yakmaktan bahsetmene gelince ömrüme yemin olsun ki eğer bu kitap içindeki öldürücü zehirlerle toy kimselerin eline geçerse korkulur ki ihtiva ettiklerinin sayı olduğuna inanırlar. Yani birilerinin sapmasına sebep olur bu kitap. Yani yakılması gerekir diyor. Bu meselede sıfat meselesine evli olan hakikate de mecaza da hamletmeyip hiç karışmamaktır. Selefin mutlak bıraktığı şeyleri bizim kayıtlandırmamıza gerek yoktur. Bu konuda ister hakikattir diyelim, ister mecazdır diyelim, bizim sözümüz bir çeşit ifade acizliği ve dil tutukluğudur. Bu konuda söz söyleyeni ikaz eder, uyarırız, muvaffak kılan yalnızca Allah'tır. İbn-i Haldun şöyle demiştir, İbn-i Tumert, Maşrıkta, 50 sünnetten Eşari alimlerle karşılaşmış, onlardan ders almıştı. Selefi itikada yardım etmek ve onu bidat eline karşı amansız delillerle savunmak için onların mezhebini uygun görmüştü. Yani selefin mezhebini savunmak için Eşarilerin e, metoduna başvurmuştu. Onlar onlar gibi sıfat-ayet hadislerini tevil etmeyi görüş olarak benimsemişti. Halbuki Mâripliler Endülüs'ler Tevil eden alimlerden uzak kalır, onlara tabi olmazlardı. Orada selefe tabi olma ve müteşabirleri olduğu gibi kabul etme anlayışı vardı. Mehdi Magramlilerin bu durumunu görünce onlara tevil itikadını ve bütün itikatlar içerisinde eşar mezhebini benimsetti. Eşar alimlerin imamlığını ve onlar taklit etmenin vacipliğini ilan etti. Ve bu itikatta El Mursiye adlı eser ve daha başka telifler kaleme aldı. Ee, İbnü Tümet El Muwahidin ya yani muahhitler, tevhid ehli e, kimseler diye bir devlet kurmuştu Endülüs'te. E, onun lideriydi. Yani bu Selefi bir itikattaydı. Sonra Eşarilerden ders alıyor ve selefin itikamı sanmak için Eşarilerin o felsefi, tevhid dolu metotlarını benimsiyor. E, öncesinde Selefi itikad üzere olan Marip halkı da, Endülüs halkı da bunun sebebiyle Eşariler'e doğru e, meyletmiş oluyor yani. Şeyh İslam İbn-i Teymi Akil Nakil Çatışması adlı eserinde şöyle demiştir. İbn-i Tuğmert, El-Mürşidesinde sıfatların ve rüyyetin yani Allah'ı görmenin ispatına dair bir şey dile getirmemiş. Allah'ın kelamının mahluk olmadığını söylememiş ve daha buna benzer sıfatları ispat edenlerin zikrettiği pek çok meseleyi zikretmemiştir. İbn Teymiye onun bir kitabını gördüğünü ve bu kitabında sıfatları inkar ettiğini dile getirmiştir. İbn Teymiye'nin Delil ve İlim adlı eserinde bu meseleyi yazdığı talike dipnota bakılabilir. Nüzul meselesine gelince ona iman etmek ve detaylarına dalmayı terk etmek vaciptir. Selefin yolu budur. Allah'ın nüzulünün zatıyla olduğunu söyleyenler, tevilcilerin zıttına böyle söylemişler ve şöyle demişlerdir. Onun nüzulü yalnızca ilim iledir. Dinde tartışmaya düşmekten Allah'a sığınırız. Yani Allah Azze ve Celle e, nüzul ettiğini söylüyorsa biz öylece itikad ederiz. Selefin yolu budur. Ama e, felsefe ehli, kelam ehli bu konuda tevillere girmişlerdir. Yine ve Rabbin geldi. Ayeti de böyledir. Biz geldi ve nazil oldu deriz ama... Zatıyla demeyiz, ilmiyle demediğimiz gibi. Bilakis sükut eder ve bidatçı ifadelerle Rasul ile fesat yarışına girmeyiz. Allah dair'dir. Yani ayetlerde geldiği gibi. istiva ettiğini söylüyorsa, istiva. nüzul ispat ediliyorsa öyle. Ciye. Yani gelme sıfatı ispat ediliyorsa böyle. Bunlar Bunlar hakkında yorum yapmak işte ilmiyledir, zatıyladır, şunladır, bunladır diyebilmek için elimize nasıl olması gerekir. Böyle bir nas yoksa bu görüşle söylenir ancak. Biz de bu görüşlerden uzağız. Yani Selef'ten böyle bir şey gelmedikçe biz bunlara girmeyiz. Yani e, menhecin esası Selef'in konuştuğu şeyleri konuşmak, onların sustuğu yerde susmaktır. i̇bn Hilal'e şöyle demiştir. Necmeddin el-Kübra halvetteyken birçok defa onun yanında oturdum. Onun yanında acayip şeylere tanık oldum ve bana güzel şeylerle hitap eden bir kimse duydum. Evet. Bu halvetinde o kurtlar gibi aç haliyle sana hitap eden kimse yoktu. Tersine o sesler zatül cen pasalına yakalanan, sıkma nöbetine tutulan ve delirenlerde olduğu gibi sersemleşmiş, dağılmış ve bomboş kalmış dimanda oluşan sözlerdir. Bunu katiyen bil ve sabit sünnetlerle Allah'a ibadet et ki felah bulasın. Necmeddin el-Kübra'ya gelince İbn-i Nukta onun hakkında şöyle demiştir. O Şafii mezhebine müntesipti. Sünnette üstaddı. Ömer bin Hacim ise şöyle demiştir. Belleleri bucak bucak dolaştı. Harzem'i mesken edindi. O muhiyetin üstadı oldu. Eyladis ve sünnete bağlıydı. Gariplerin sığınağıydı. Gözü ve sözü pekti. Kimsenin kanamasından korkmazdı. Tatarlar 618 senesinde Harzem'i istila etmek istediklerinde cihada çıktı ve şehrin kapısına şehit düşene kadar savaştı. Yunus bin Musaid Eşşeybani şeybani meşhur kişilerden biridir. Yunus'u yeter katının şeyhi olan bu kişi şatahat, dengesizlik ve hafif meşretlik sahibiydi. Keşif ve har sahibiydi. Büyük bir ilme sahip değildi. Şatahatları ve yani şatahat kişinin kendinden geçtiği anlarda ölçü dışı sözler söylemesi. Yani bilinçsiz bir şekilde ölçü dışı sözler söylemesi. Şatatlar ve rububiyet dili üzere söylediği hatalı şiirleri bulunmaktadır. Bazı şiirleri yalana benzemektedir. Onun gerçeğini yalnızca Allah bilir. Müslüman ne bir keşfe ne de bir hale ve ne de kayıptan verilen haberlere aldanmalıdır. i̇bn Said ve kahin kardeşlerinin de harikulade olayları vardı. Yani İbn-i kastediyor. Allah Resulü zamanında onun da harikulade halleri vardı. Ee, ruhbanlardan bazıları vardır ki bir esasa dayanmayan, tevhidi esas almayan açlıktan, yalnızlıktan, murakabeden çaplayacak duruma geliyorlar. Örneklik yalnızca sünnet ve ilme bağlı veliliktedir. Allah'tan muttakilerin imanını, muhlislerin taatını dileriz. Birçok şeyh var ki onların hakkında tevakuf ediyor, duraklıyoruz ve delil olmadan söz söylemiyoruz. Yardım yalnızca Allah'tan istenir. Şeyh Yunus, Küneye'de 619 senesinde vefat etti. Küneye-Dara yöresinde Mardin Mıntıhızı'nda bir köydür. Yani e, duygusallıkla değil, delillerle hareket etmek gerekir. Yani bir kimse de e, keramet gibi gözüken bazı haller bulunabilir. Bunlar ölçü değildir demek istiyor burada müellif. Ölçü ancak Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Nitekim i̇bn gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda Deccal'in çıkacağını da haber vermiştir. Deccal'in de halk tarafından belki keramet zannedilecek bir sürü olağanüstü halleri olacaktır. Fakat o sabıklığın önderidir. Dolayısıyla bir şeyin hak veya batıl oluşu böyle duygusal malzemelerle değil, Sadece ve sadece kitap ve sünnetin delilleriyle bilinir, tespit edilir. E, Keşi havada uçsa, su üzerinde yürürse, fakat akidesi bozuk olsa bu hiçbir şey değildir. Nice rahiplerin, e, Hristiyan rahiplerin bu bidat, riyazetler sonucunda, yani nefis terbiyesi dedikleri riyazetler sonucunda havada uçtuğu görülmüştür. Yani havada yürüdüğü görülmüştür. Aynı şekilde Hintli e, kafirlerin de neler yaptıklarını biliyorsunuz. Yani bu olağanüstü şeyler veya sihirler veya kahinlikler bunlar e, bir kimsenin hak üzere olduğunun ölçüsü asla olamaz. Bilakis e, böyle şeyler e, batılın bir e, temsilcisi olduğu alametidir daha çok. Yani önemli olan ölçü kitap ve sünnettir. Biz kerametinde hak olduğunu kabul ediyoruz ama bunun için e, sahip bir itikat ve salih ameli yani kitap ve sünnete uygun ameli e, şart olduğuna inanıyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedene ilahillahi ente vahdeke ve estağfuruke ve etûbe